Bismillahirrahmanirrahim İnşallah konumuz istikamet İstikamet Dost doğru Anlamına geliyor Eğer bir kişinin Dünyadaki yaşantısı Allah'ın emrettiği şekilde Dost olur olursa Tabi bunun bir de Karşı mükafatı var İnşallah konu bu akşam, bu olacak. Dünyada her şey geçici. Dünya durmadan döndüğü gibi... ...her şey dünyada değişim sürecine tabi oluyor. Günler, geceler, mevsimler, bitkiler ve insanlar. Doğanlar, ölenler. Bebekler çocuk oluyor, çocuklar genç oluyor... Gençler orta yaşına geliyorlar, dorukama döneme geliyorlar. Sonra yaşlılık, hastalık derken ölüm. İşte bu dünya alemi fani alem, geçici alem. Eğer bir kişiye nasip olur da kişi dünya hayatını dost doğru geçirebilirse, ta bu doğrulta Allah'ın celaliye emrine uygun olursa Elhamdülillah bu kişi ölürken de kabirine konduğu zamanda ve kabirden kalkarken de melekler bu yana gelecekler, bunlara müjde verecekler. Bizim Mevlamız buyuruyor Kuran-ı Kerim'de Husnü Suresinde ayet 30-31 nasıl basa inşallah. Eseyiş Bismillah. İnne lediine kalı Rabbına Allahu meste kamu ilahır. İnne Arapçada kesinlik anlamına geliyor. Kesinlikle muhakkak ki, İnne lediine lediin isim evsül şu kimseler, şu insanlar kalı dediler. Rabbin Allah Allah Cereşanı Rabbimiz dediler bunu dille de söylediler ondan sonra önce Allah Cereşanı rububiyetini Rabbine kabullendiler buna boyun ediler inandı iman ettiler ondan sonra da istikamet üzerine oldular hayata böyle devam etti. Tetene zelü aleyhimül melekah. İşte bunların üzerine melekler inecekleri gelecekler. Ne zaman nerede üç halde. Bir ölüm halinde. İkincisi kabine konduğu anda, üçüncüsü kabreden kalkıp mahşere zamanda El la ve la tahzurû. Melekler bunlara şöylecekler: Sakın ha, korkmayın. Hüzün duymayın diyecekler. Ve hepsi bir cennet ve bunlara cennet meyvesini verecekler. Şimdi işte bunun daha biraz daha açıklamasına geçelim. Önce Rabbimiz Allah demek Cercalü. allah Teala Cercal'ı tanımak, iman etmek, bir de Allah-u Teala'nın rububiyetine kabullenmek. Başka Rab edinmemek. başka ilah edinmemek. Ancak Rabbimiz Allah Cercalü. Peki Rab ne anlama geliyor? Rab mürebbi yani terbiye edici yaratıcı rızık verici yarattığı bütün varlıkları kemale erdirici anlamına geliyor insan akıllı donatılmış insanlar işte bu akıl nedir? akıl aslında insanlara İman işlemi verilmiştir. allah Teala bizi yaratmış ki, bizi Mevlam akı donatmış. İnsan denen varlık, aklı ile, yani insan, bilinçli olarak, Allah'a inanacak. Yine insan bilinçli allah Teala'ya kulluk edecek. Şöyle, hepimiz tabi, bir tefekkür edelim inşallah bir önce geçmişimize bakalım. Biz neydik de bu hale geldik. Tabi hiç kimse bulduğu halde yerde kalıcı değil ama. Herkes tabi yaşına göre işte hepimiz bulduğumuz hale bakalım. Tabi içimizde nice gençler var, çocukları var, orta yaşları var. Fakat hiç kimse bulunduğu yaşta, bulunduğu seviyede kalıcı değil. Peki bu duruma nasıl geldik? Bizim başlangıcımız nasıl oldu? Peki bunlara yapan kim? Elimizde bir şey yok. Kendimize bakıyoruz. Bir de geçmişine bakıyoruz. Bir şey yapmadık. Yapıldık böyle şey. Hiçbir şey yapmadık. Ne doğmak elimizde. Ne dünyaya yaşantı elimizde ne de bebeklikten çocukluğa geçiş ne de gençliğe geçiş elimizde hiç ama hiçbir şey yok. İnsan gerçekten aciz varlık insan. Peki bunları yapan kim? Biraz uzun aldım geçmişe bakalım neydik? Kuru topraklarda ölü toprak maddeleri idik. Yani atom elemetler halindeydik kuru topraklarda. Ölü atomlar elemetler halinde Öyleydik hepimiz de. Sonra tabi Mevlam ezele takdir etmiş Mevlam. Dünyaya kaç kişi yaratılacak? Kim kimden gelecek? Ne zaman gelecek? Bunu Rabbim takdir etmiş. Mevlam gökten yağmurlar indiriyor, su indiriyor Mevlam. Ki göktür inen da baş özellikler vardır. Yerdeki toprak maddeleri çözümleniyor, eriyor. Sonra bunlar bitki kökleri tarafından emiliyorlar. Yani aslında biziz orada işte. Yani biz aslında gerçekte ölü, kuru, toprak maddeleri idik. Tabi cansızdık. Ölü haldeydik. Bilinçsiz tabi. İşte bizi ne oldu? Rabbim gökten su yağmuru indirdi. Önce çözümlendik, eridik yani, örüdük. Ee, sıvı haline geldik. Çamur haline geldik. Gerçi bugün çamur deyince Belki tişkiniriz. Üzerimize sıçarsa ondan belki eza diyoruz ama aslında biz çamur idik. Sonra bitki kökleri tarafından emildik. Emildik. O bitki köklerinde öyle kimyasal işlemler oldu ki hiçbir laboratuvarı yapamayacağı ...o kimyasal işlemler... ...yer altında yapıldı... ...ve bizler... ...ölü atom halindeyken... ...kimyasal işlemler sonucu... ...canlı... ...hücre dönüştük... ...ama bitki hücre haline dönüştük... ...gövdeye verildik... ...tabii... ...yapraklarda güneş ışığından... ...havayı karbon aldılar... Neticeler meyve olduk, sebze olduk, hubat olduk işte. Bu da şimdi bunu olduk bence. Sonra tabii yenildik, bizden öncekiler yani annelerimiz, babalarımız tarafından yenildik, içildik ve birdeki barsaktaki hazımdan, sindirimden sonra bedene yararlı olan kısımlar beden tarafından emilerek çekildi. Bitki kökleri bizleri çamur haldeyken nasıl emip ama özünden özünden nasıl ki bitki kökleri emip almışlarsa biz de çamurun içinden özünden almışlarsa işte özellikle ince bağırsakta da bizde bu şekilde emildik bedene çekildik. Sonra bedende kan olduk. Değişik tür hücreler olduk. Bedene yayıldık. Ve bu arada bir de yüreme hücresine dönüştük. Tabii erkekte başka, kan da başka isim almak üzere. Neticede yüreme hücresine dönüştük. Mevlamızın takdir ettiği an gelince Mevlam eğlenmeyi nasip etti i̇şte bir araya gelme Rabbim nasip etti ve döy yatağına atıldık Döy yatağında döllenme olayı ki bu sırf Allah'ın takdiriyle Allah'ın denetiminde kontrolunda onun iradesi isteğiyle olur yani bu kesinlikle bu şekilde gerçekleşecek. Bu bunu kimse bunu değişene bozamaz. Allah Teala dilemezse bu olmaz kesinlikle. Allah Teala dilemişse olacak. İşte bakınız ölü toprak madde halindeyken işte çamur olduk, bitkik emildik, bir sayata dönüştük, sebze meyhubat olduk. İnsan tarafından yenildik, sindirildik, yine bunun özü çekildi, kan hücre derken dölyatanda döllendik. Ondan sonra tabi yavaş yavaş bu kan pıtısı oldu derken ete dönüştü. Hücre tabi çatlayıp çoğalmaya başladılar ve elhamdülillah insan dölyatanda ana kanında. Küçük bir insancık, bebekçik haline geldik. Peki bunları yapan kim? Bunları yapan kim? Döl yatağında bunları kim yapabilir? Kim yapabilir? Ya. O hürme hücresinden insan şekline dönüştürme. Bak. Farklı organlar, farklı dokular böyle. farklı sistemler böyle. Solunum sistemi, dolaşım sistemi, sinir sistemleri, sinir sistemleri böyle. ver her sistemin de belli organları, birbirine bağlı organları. Sonra ana karnında tabi Mevlamı bize can ver, Hayat verdi Mevlamı bizlere. Hayat ilahi sırdır. Kimse ak vermez böyle. Bilim oraya uydana mı giremez böyle şey. Hayat ilahi sırdır. Allah'ın takdirine bağlıdır. Rabbim dilediğine hayat yarıyor ana rahminde canlanıyor. Böyle, canlanıyor. Canlı küçük bir cenin bebek yani küçük bir şekilde ana kanında işte Rabbim ana kanı Rabbim öyle la bunu düzenliyor ki oradaki o yavrunun yavrunun hayal koşullara uygun şekillerde hem ana kanındaki düzenleme hem de yavrunu organları da ona uygun bir şekilde. Ana kandaki yavru canlanıyor ama onun solunum sistemi çalışmıyor ama. Akciğeri çalışmıyor ama. Onun böbreği, bağırsak çalışmıyor, mesaneleri çalışmıyor ama. Bağırsaklar çalışmıyor ama. Şey. Peki ne oluyor? İşte Mevla'nın göbeğinden bir göbe korduna Mevlamonu bir eş denen plesantaki tıp dilinde denilir. Oraya bağlıyor. Ve annenin dolaşım sistemi kan sistemi dolaşım sistemi de aynı o dokuya plasentaya bağlanıyor. İşte annenin yediği gıdaları kana dönüşüyor. O ana karnadaki yavru göbek oradan, oradan çekiyor. Hem oradan kandan gıdasını alıyor hem oksijini alıyor. Tabii kandaki posa çok az şeffaf olduğundan yine buradaki fazlalık posa aynı yolla geride veriliyor İşte ana karnı bu şekilde düzenleyen o yavrunun hayat koşuluna göre düzenleyen ve o yavrunun organlarını da o koşullara göre yaratan Mevlam Rabbimiz sarı insan dünyaya gelir zamanlar Tabi değişiyor. Ana karnındaki hayat koşulları başka, dünyadaki hayat koşulları başka. Hayat koşulları başka. Şu diniye zamanlar, onu Rabbim düzenliyor, dünyadaki hayat koşu uygun bir şekilde dönüştüren Mevla. Ki şu gelir zaman, müdafaa akciğer, solunum hemen devreye giriyorlar. Dolaştığım sistemler devreye giriyorlar, diniye geliyor. Sonra dünyadaki yaşam koşulları ve bir geldik. Ne gerekiyor insana? Hava gerekiyor. Havada da oksijen olması gerekiyor. Evet havada başka gazlar da var. İnsanlar yer alamaz ya Oksijen var. E bu havayla yaratan. Yani insanı yaratan, insanların organlarını yaratan, insanın bu sistemlerini yaratan o güzel Mevlamız Rabbimiz ruhiyetiyle, ki Rabbimiz heramda Rabbül Alemin'dir. Mevlamız dış ortamı da onu yaratan Mevla'mızdır. İşte havayı soluma, hava soluma başlı insan. Sonra Mevlam rızık da veriyor bak. Rubiyet böyle. Mevlam. Rızık da on, Mevla'mıza aittir. Ana karnayken kan ile de Kan daha şeffaf. Dünyaya gelince bu kan biraz da ağırlaşıyor, sütü dönüşüyor. Böylece. Otomatikmen böyle. Doğum olduğu anda, tabi insan hayvan olsun dişisinde, otomatikmen bedende süt üretimi devreye geri veriyor. Devreye giriyor. Böylece. Rabbim çocuğa diş de vermiyor. Anlasın ki ısırmaz, yeri olması derden böyle. Dişsiz böylece. Süzgeç gibi, tam ısı. İnsan ısısında böyle. Isısında. Hatta ilk gelen süt çocuğu daha çok koruyun nitelikte gıdadan ziyade böylece. Yani sağlıklı bir annenin ki alkol kullanmayan, bu arada sivrata kullanmayan ve bu arada fazla sinirli olmayan sağlıklı bir annenin gerçek süt aslında çocuğu hasta karşı da koruyucu her yaşamda mevcuttur böylece. Ona mevcuttur. İnsana bu şekilde Mevlam sonra bunlara yetersiz gene eğer Allah Teala dişilere insan olsun hayvan olsun. Eğer Allah Teala dişilere annelik şefkatini vermese vermese hangi doğan yavru gelişip büyüyebilir? Hele insan. Yuvarlıca kuş yavrusu nasıl gelişebilir ki? Nasıl geliştebilir? Ne gerekiyor? Bir de anne şefkati gerekiyor. Efendim. Ki alabilir bazı kadın istemezler. Işte yeter birçok kuram Ama Rabbim ver dünyaya geldi mi de onu bir defa gördü mü de onun canı durmazlar efendim. Bunu kıyamaz ben de. Ana şefkati. Ki ana şefkati nedir muhtemelen? Bunu kim kime verebilir buna? Buna kimin gücü yetebilir? Yuvadaki bir kuş bile var. Kuş yuva yapıyor. Önceden gider kuşca zavallı. karnı aç sabah önce yavrusunu doyuruyor. Böyle. Gider o kuş yavrusunu yiyebileceği gıdayı Rabbim bildiriyor. Yani efendim iç gidiyor. Hiç gidiyor yaratan kim? Onu yaratan kim? O hayvanı otomatik olarak hale getiren kim? O kuş gider yavrusunun hangi gıdayı yiyebileceğini bilir gider, onu alır, getirir. Yavru ağzını açar, annem ona ağzına atar. Onu, yavru doydu mu, gider koş, su alır böyle. Su alır, getirir. Ama suyu bize atmaz boğulmasına böyle. Suyu damla damla yavru suya verir Bir canavar da muhtemelen. En vahşi canavarlar böyle. Onlar da doğum yapıyorlar. ...onlar da anne oluyorlar... ...aç olan... ...bir canavar... ...yavrusunu parçalarıyla bir yemiyor... ...yavrusunu yalıyor... ...temizliyor, masajını yapıyor onu... ...kurutuyor onu... ...onun sonra göğsüyle onu emziriyor... ...ona bakıyor ama onu himayetip koruyor... ...gereğinde canını feda ediyor ona... ...onu kurması için... ...bu ana şefkatini vermek... ...kimin elinde... ...nasıl bir duygu... ...bu duygu yaratan kim... İnsan yaratan kim? İnsanın yaşam koşullara göre şu alemi yaratan kim? Bak güneş olması olmaz Hayat olmaz. Ay olmasa hayat düzenli olmaz. Ayında da şuvalar geliyor böyle. Yıldızların da ışınları şuvalları geliyor böyle. İnsanın hepsine insan ilgisi var bunların. bağılısı o var böyle. Şey. Peki bunları yapan kim? İşte Allah-u Var. Peki başka bunu kim yapabilir Allah aşkına bunu kim yapabilir? Hangi insan bunu güce edebilir? Şu halde işte Rabbin Allah'a bakınız. Önce bu gerekiyor. Bizim Rabbimiz yani bizi yaratan, yöneten, yöndendiren bütün koşulları yaratan böyle. Organları yaratan, sistemi yaratan, onlara çalışma düzenini veren, dış ortamı yaratan, yaratan Allah'a cecaalıyor böyle. Buna kim başka yapabilir? O halde Allah'tan macrab edinenler nedirler? Tabi hiç kuşkusuz sapıklardır işte böylece. Yani kalkıp da bir insanı haşa putlaştırmak, bir insanı ilahlaştırmak, Allah'ın yolunu bırakıp da bir insanın izinle peşinden gitmek nedir? Tabi sapıklı muhteremdir. Ne yazık ki insanlar böyle hep gelmişler böyle. Tarih edine baktığımız zaman da ne mutada da kutlaştırılmış, ilahlaştırılmış, hekelleştirilmiş, firavun işleri yapmış, tabi daha çok vereceğim. Tabi vereceğim, devam ediyor vereceğim. Bu devam ediyor vereceğim. Ama ne kadar yazık, ne kadar yazık muhtemelidir. Hangi akıl bunu kabullenebilir? Hangi mantık bunu kabullenebilir? Hangi bunu benimseyebilir, içine sindirebilir vereceğim? Allah'a bırakıp çelebi Biz Herkes onun gibi muhteremler. İlahlaştırılan, putlaştırılanlar, izinden gidilenler, adına törenler yapılanlar, onlar da bizim yaratıldım, toprak maddelerinden. Onlar da döl yatağında yattım. Der. Onlar dünyaya ilgili havaya soldular bebek oldular, çocuk oldular, genç oldular, ölüp gittiler muhterem. Allah'ın koyduğu bu denge düzen kanunları, ilahe kanunlar işte bunlar yürürlükten buna kim karşı gelebilir böylece? Bir atmosferik olay aşırı yağış gelecek aşırı fırtına gelecek aşırı sıcaklar gelecek bir atmosferik bir olay böylece bu önemi kimin gücü yetiyor? dünyanın en büyük ülkeleri o kadar teknoloji sahipler ama ne yapıyorlar bu teremdir. Bir kasırga geliyor. Ertafını beremez diyor meleşe. Bir sel geliyor meleşe. Depremleri geliyor meleşe. Bunlara kim karşı gelebiliyor meleşe? İşte demek ki akıl neyi gerektiriyor? Önce ancak Rabbimiz Allah deme cahiliy. Rızamızda o verir ama ya Oyret rızkımız yaratıyor kardeş. Bir tek bu da tanıştı. Kim yaratabilir? Bir damla sütü kim yapabilir? Güneş yaratmış, ısı, enerji, hava, hepsi bir araya geliyorlar bunlar böylece. Allah'ın koyduğu düzen dengesi koymuş. Tabii dünyamız böyle olduğu gibi yaşam, yaşamımız da buna bağlı ölümümüz de buna bağlı. Allah koydu kanunlara teslimiz var İşte önce bu gerekiyor. Rabbimiz ancak Allah calıyor. İnnelezine bedan buyuruyor. İnnelezine kesinlikle kesin şu kimseler Kalu Rabbin Allah. Ancak Allah'tır bizim rabbimiz. O da yaratan. Ta Toprak maddelerden başlayıp böylece bitkiye döndüren, kana döndüren, hücreye döndüren koyduğu kurallar, otomatik çalışıyor bunlar. Dön yatağında bizi döllendiren Mevlamız, mülk onun işte. O'dur Rabbül Alemin böylece. O'dur Rabbül Alemin. Tabi allah Teala'nın af etmediği, bağışlamadığı suç nedir? İşte Allah'a şirk orta koşmak. Haşa başka varlıkları Rableştirmek. E, i̇nsanların bazı öbüründen daha bazı üstün vasıfları olabilir. Neden? Allah böyle yapmış böylece. Eğer insanların her biri eşit yetenekte olsalardı toplumsal düzen olmazdı. Herkes aynı boyda olsa, herkes aynı güçlü olsa Herkesin aklı, görüşü, yetenekleri eşit olsaydı e, toplumda düzen olmazdı ki böyle olmazdı böyle. Herke ayrı olur böyle. Kimi vali olacak, kiminin kapıcısı olacak, kimi şeför olacak. Şeföre lazım, ziraişçi lazım, değirmenci lazım, marakeşçi lazım, fırıncı lazım böylece. Her bir lazım böylece. Hepite başka başka böylece. Bunun için bazı işi biraz yetene olabilir ama hasırrap olamazdır. Olamaz Bedeşe. Onun için Rabbimiz Allah cehali demek. Peki insan elhamdülillah Allah'ın cilalini rubiyetini, Rabbini kabullendi, inandı iman tek işe. İman bu işle Bedeşe. Allah birdir cehali. Onun şiriki Orta dengi yoktur böyle. Çünkü kâinat bir bütündür öbürleşe, bölünemez böylece. Yani kâinat bir dengiriz en kanibalı kâinat bir bütündür kâinat. İmandan sonra ne gerekiyor? Onu Allah Teala bizlere buyuruyor: Fımsıkaumu. Ondan sonra istikamet, istikamet. Dostur, dostur yürümek efendim işte bana göre bu daha doğru bana göre bu daha doğru da olur mu hayır olmaz Belan buyuruyor bizlere yine hatta daha doğrusu Allah-u Teala buyuruyor Hud suresinde sebillah festekim kema ümürte bakınız bir peygamber hatim-ül enbiye Allah'ın Resulü o bile kendi görüşüne göre edemiyor böyle o da özlü değil Mevlam buyuruyor. Festekim. Ya Muhammed'im habibim, istikamet tut, müstakim ol, doğru ol, doğru yolda yürü. Ne şekilde? Kema ümürde emir olunduğun gibi. Nasıl emir olunduğun? Nasılsa emrediyor Mevla buyuruyor. O yolda dostları yürüyor. Yani her insan aklına, görüşüne göre, işte sana göre, bana göre yok muhtememden bak. Mevlam buyuruyor. Sen bile Habibim Allah buyuruyor. Habibim sende. Mevlam buyuruyor. Sen de emir olunduğun şekilde dost doğru muhtemem ol. Doğru ol. O yolda yürü. İstikamete yürü. Bunun için Allah Rabbimiz diye buna kabul eden sonra iman gerçekçi bir imana. Öyle taklitçi değil. Öyle işte Allah var falan değil. Böyle. O şekilde eberece Allah'ın varlığı, Allah'ın birliği, Allah'ın rububiyeti. Odur aleme Rabbi. Odur Rabbimiz diye. Onun ortak şerik yoktur. Bu kesim imandan sonra istikamet. Allah'ın cezalini emrettiği şekilde Allah'ın belirlediği yolda yürümek, müstakim olmak. Bu istigamet nasıl olacak? Mevlamız bize buyuruyor Fatiha yani Elham-ı Şerif suresinde İdine sıra sıra'tan müstakim hakkınız. Tabi bu kolay değil. Bunun için her gün beş vakit namazımızın hem de her rekatında Allah'a taleple dua ediyoruz. İhdinas sıratal mustakim. İhdi hidayet eyle. Bizi ulaştır. Na bizlere. Bir de burada ihdini o herkes yalnız kendi dua ederdi. İhdini beni Allah hidayet eder. Burada mealimiz ne buyuruyor? İhdina. Na çoğu geliyor. Bizler anlamına geliyor. Yani kıveye dönen tekbir alan, el bağlayan bütün müminler bir kardeş. Bir anırmış şirket kardeş. Ortada Kabe-i Muazzama, Beytullah. İlk onu çeviren saflar, saf saf halkalayan böyle. Ondan sonra artık Mekke, Medine, bütün dünya içerisinde tabi bu namaz kılan müminler içerisinde Nice evliyalar var, hayatta evliyalar böyle nice salihler, aşıklar, müttekiler var, hastalar var, garipler var böyle, yetimler var, çocuklar da var böylece. Hepsi, hepimiz aynı yapıyoruz ama duamız müşterek birlik yapıyoruz böylece. Herkes böyle. Ki evliyalar başında kutuptur, kutu-l-aktab. O da ihtira diyor, bize diyor böyle. Bilişin alıyor elhamdülillah. Biz diyor böyle. İşte ne mutlu benim sevgili kardeşlerim beş namazını kılanlara bakınız. Allah korusun beş namazı kılmayanlar bu toplumun duasının dışında kalıyorlar. Allah korusun. Böylece. İhdina bir idare ederler. Neyi? Esra'tan müstakiyem. Sıra'tı müstakiyem diye bak. Ama sana müstakiyem. Peki nasıl bir şey bu sanmıştaki mi acaba? E, bunun bir örneği bir şey var mı acaba? Evet var. Mevla buyuruyor Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim. Bakın işte bu. Sıra't lezîne şu kimselerin yoluna Sıra't yol demektir. Yara bizleri bizlere şu kimselerin yoluna hidayete ulaştır. Kim onlar? En'amte aleyhim senin nimetendirdiğin kulların kimler bunlar da zaten kuvana Kerim'i yine Kuvana-ı yapar muhteremdir. Haşa kimse Kuvana-ı Kerim'i kavmana veremez. küfre gider. Dinle çık Allah'a korusunlar. Ki Mevla'nın bir kimler bunlar Allah nimete erenler? Onda Mevla'nın bir yere Nisa suresinde minen nebiyin ve sıddıkın ve şübeder ve salihim bir nebiyin nebiy peygamberler peygamberlerin yolu ve sıddıkın sıddık salakatla Allah'ın dinine bağlı böyle malını verir canını verir ama asla dinen taviz veremez böyle dinine tam bağlı böyle sürekli yürür kesinlikle adım atmaz böyle. ve şu da şehit, şehit, Allah'ın yolunda, Allah'ın din hâkim için canını veren şehitler ve salihin sülah, salihler böyle, Allah'ın sevgili kulları böyle, yani salahi üstün gelenler böyle. İşte bundanın yolu akımda. Demek ki ne yapacağız? Her işimizde örnek önder. Onlar bize başkası önder alamayız. Başka failleri örnek alamayız. Peygamberler. Peygamberler önce örnek bizlere. Sıddıklar, şehitler, salihler, yani evliyalar bunlar bize örnek. Peki ne yaptı bunlar? Nasıl yaşadılar bunlar? Tabii önce farzlar geliyor. Muhtemel. Farzlar geliyor. İşte bunların başında günlük yaşantımızda beş vakit namaz geliyor. Efendim işte namaz namaz namaz her günde bu biter mi? Biter biter matara, biter. Matara. Mesela şu anda şu de, şu anda elhamdülillah yas namazını kıldık. Tabi kıymen da olay bir işimiz var. Biraz da küçük olan da vardır. Ama genelde kıldık yas namazını elhamdülillah ter de kıldık Allah aşkına Şimdi ne oldu? Bizim bugünkü namazımız bitti. Yani bizim günlük namazımız beş vakitti. Ve günün son namazı nedir? Yatsı namazı ve bitir namazıydı. Bu yanına kıldı. Bizim artık bugünkü namazımız bitti artık. Bitti. Peki yarın ne olacak? Eğer yarına sağ çıkarsak yarın da fazla olacak bize. Yarın sığa çıkarsak. Ebu Hayyan Hazretleri vardır. Eylül kendisi de. Bu mübarek kişi bir gün dijde kenarında Hazreti Veysel Karani ile karşılaşıyorlar. Zaten Hazreti Ebu Hayyan Hazreti Veysel Karani de çok severmiş. Hatta ona aşıkmış bile. Onu arıyormuş. Allah dua diyormuş onunla beni görüşür diye, bir gün, diyecek kenarında, Hazreti Vesne rast giriyor. Vesne soruyor, bana bir diyor, nasihatta bulun, bundan yaralanayım. Ona şöyle buyuruyor, gece diyor, yattığın zaman diyor, yattığın zaman diyor, şunu bir ki diyor, Azrail'de belki baş senin nefesinin sayıyı bekliyor. Belki senin son gecen son gecen, gecen diyor. Nefeslerin sayıl nefeslerin var diyor. Belki son dakikaların son saatlerinde senin diyor. Her akşam yatacağın zaman diyor. Gözün kapanın içine bir diyor. Azrail aleyhisselam belki senin baş yüzünde nefeslerin tükenmesini bekliyor. Belki kalkmaylasın dünyaya diyor. Uyandığın zaman da diyor, ki da diyor, önce bak acaba ben yine dünyada mıyım? Yoksa kabirdeyim mi acaba? Bak böyle diyor. Uyandığın zaman bak ki diyor, dünyadasın da yattığın yerdesin. Ölmemişsin daha gece. Ama şunu bir ki diyor, belki diyor o gün son günün, belki Azerbaycan'ın şu anda karşında belki nefesini sayıyor böyle buyuruyor. İşte Efendim, din kardeşlerim. Namaz bitmez diyenler onlar aşağı gafiller sanki hiç ölmeyecekler. Hep yaşayacaklar dünyada. Öyle zannediyorlar arkadaşlar. Halbuki bugün kılınacak namazın elhamdülillah belki de bu son namazımız belki de. Belki sabaha çıkmayacağız. He. Eh, Sabah çıkarsak tabii Allah'a şükür olarak elhamdülillah samazı kılarız. İşte istikame deyince, Allah yol deyince, peygamberler, Sıddık Şiitri yol deyince, ne geliyor? Yolumuzda önce beş vakit namazdan bu yol geçir. Namazsız tek peygamber yok böyle. Namazsız tek evliye yoktur böylece. Hepsinin yolu namazdan geçmiştir böylece. Bunun için Efendim işte insanların çoğu kılmıyorlar. Bunlar bize bir neden bahane olamaz ki muhteremdir. Yüce kudret evet. muhteremdir. Nedir ki insanların çoğunluğu? Nedir ki şu dünya? Şu et, kârene baktığımız zaman evrene baktığımız zamanlar nedir ki dünya muhteremdir? Güneş sisteminde bir levlubidir ki dünya böylece. Ya galaksi içerisinde nedir dünya? Atom değil ki dünya böyle. Bizler nedir ki böylece? Yani o kudret ilahe dilerse yani yok edemez mi muhtemelen? Nedir ki insanlar? Yani insanların çoğu namaz kılmaması ile haş Allah'a karşı direnecekler mi bunlar? Haş muhtemelen. Bunun için Süleyman Şahas ne güzel buyuruyor melütte. Ey Habibim bir avuç toprağa millet mi baktı bir avuç toprağa. Yani insan aslında bir oruç toprak topu da yadılmış, topu da öneşe istenen şekilde. Bu iş önce tabii beş raket namaz kılmamaya değil de kendimizi kılmaya zorlayacağız. Bunu yapmaya mecburuz. Yani Görevli bu böyle bir şey. Baş yolumuz yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Sonra tabii Ramazan'da oruç tutmak. Bir ay elhamdülillah. Tabi bunu da Oruc da güzel tutmak. Böyle. Şikayetsiz, üflemeden, oflamadan, daralmadan, bunalmadan, efendim akşam üzeri işte kafam karıştı, benim atı demeden böyle, yani şatir atmadan, böyle sinirlenmeden Allah'ın bu emrine de kabullenerek, razı olarak oruç tutmak. Hele lokma ile iptal açmak. Hele lokma oruca başlamak. Tabi sonra Marsan zekatı vermek müddəndə, yine yani insan bu halise hacını yapmak yapmak, sonra günahlardan da kaçınmak gerekiyor müddəndə. Yani. Günahdan kaçınmak gerekiyor şey. Bir hasta ne kadar ilaçlarını düzenli alsa kullansa da, eğer zararlı şeyden kaçınmazsa yine hastalıktan kurtulamaz. En basiti bir grip ki, en basit grip bu yakalanan kişi her ne kadar işte iğnesini alsın, ilacını alsın, cevit alsin, şunu alsın, bunu alsın, alsın, alsın ama bir de başını yıkar, soğuk suya dışarı çıkar, evrende rüzgarda durur, soğukta durur, buz gibi şey, soğuk şey içerisinde tabii geçmez Bunun için elhamdülillah. Allah kulluk etmek, Allah'a boyun etmek, O bizim Rabbimizdir demek, Allah kabul kabullenmek, işte ibadeti yapmak ve mutlaka günahlardan da kaçınmak. kaçınmak şey. Nedir günahlar? Aşağı yukarı bunlar bilinen konular günahlar. Böyle. Bilinen konular. Yani herkesin bildiği konular bunlar. Mesela alkol, içki almak, haram, herkes biliyor Kumar, haram. Herkese bunu biliyor. Fuhuş, faiz, haram. herkes bunu biliyor muhtemelen böylece. Herkese bunu biliyor böylece. Sonra tabi hanımların örtülmesi, Allah'ın emri, açı gezmek haram. herkesi bunu biliyor böylece. Efendim işte işim günü şu bu. Artık elinden gelerek öteceksin muhtemelen. Böyle. Kendisine böyle. Yani kim yaparsa kendisine... Kendisine Kişi kendi buna yaralanacak, yaralanacak bunun için. Elden geldiği kadar örtünmek böyle. Bir santim daha uzun, bir santim daha uzun, bir santim daha uzun böyle etekten, koldan işte başına bir şey alma, çalışmak gerekiyor. Tesettür ilahi emir. Allah emirciler diyor böyle şey. Yene bunlar. Sonra tabii kulakları da var. Bu arada gıybet dedikodu yapmak böyle. Bu da haram böyle şey. Bu da haram böyle. Buna sakınma gerekiyor. Peki bir insan bunları yaparsa ne olacak? Oraya gelelim şimdi. Elhamdülillah Allah Rabbim dedi. Başka Rabbim bilmedi. Zaten hangi akıl bunu kabul edir ki? Yani Allah aşkına muhtemelen. Yani Allah'a bırakıp haşa bir beşeri insanı putraştırmak, rubiyet Rab edilmek, Allah'ın emri bırak, O'nun izninden gitmek, hangi akıl bunu kabullenebilir ki böyle? Hangi vicdan güne bu işe sindirebilir ki bunu böyle şey böyle? Nasıl olabilir ki? Böyle şey? İşte, akıl mantı bunu gerektirir. Rabbimizi öyle yaratmış. Biz öyle yaratmış ve Rabbi öyle yaratmış, kainat yaratmış. Önce Allah Rabbimiz yani şanlıyor. Bunu kabullenmek Allah birdir. Yani La ilahe illallah. Ondan sonra istikamet böyle. İstikamet böyle. Allah'ın çizdiği, emrettiği yolda yürümek. Kim Elham buyuruyor? Fesekim kema ümürte Ey Habib Muhammed'im sende haşa kafana göre değil ...görüşüne göre değil mi lan bu yürüyor? gibi doktoru geçeceksin böylece. Allah emetiği öleceksin. Peki bir insan böyle yaptıysa ne olacak şimdi? Bu tabii bunun bir mükafatı var ya, bunun bir ödülü de var şimdi. Kişi i̇şte dünyada icabında kişi tabii e, toplumdan soyutlanabilir, dışlanabilir. Hatta insan bazen ya da aşağılanabilir olabilir bence. Ama nedir ki toplu mu Bir avuç topla bir Atom milyonlar işte böylece. Atom öyle atom milyonlar mu İnsan buna toplu aldığı insan onlara fedel işte. Bitki olmuyor, insan olmuş yine çürüp yine topla dönüşecek atom objekine fedelice. Yani geçti görüntüler fedel, geçti bir görüntüler fedel. Evet farklı bir çiçekler, ağaçlar, insanlar ama sürekli değişim bedelice. Sürekli değişim bedelice üst makamda oturanlar değişiyor muhtemelenler. Kapıcay değişiyor, işçi değişiyor, amir değişiyor, müdür değişiyor, esnaf değişiyor böyle, ilacı değişiyor, yönetici değişiyor, yönl yönlendiren değiştiriyor, Sürekli değişiyor muhtemelen. Nasıl ki her baharda değişik çiçekler, bitki, ağaçlar oluyorsa böyle, işte insan da böyle değişiyor sürekli böyle diyeceğim. Değişiyor böyle diyeceğim. Toplum böyle. Biz de buna tabiiz, ve değişiyiz. Bunun için İnsan tabi toplumu aşacak mı? Aşacak. Şimdi gelen tabi ödülün mükafatına. Velanız buyuruyor biz elhamdülillah. Tetene zelü aleyhimül melâike. İşte bundan üzerine melekler inecekle gelecekler. Ne zaman biri ölüm halinde, ölüm halinde. İster arabada ölsün, İster trafik arasında ölüsün, ister hastanada ölüsün, ister evinde, kendi yatağında ölür. O kısa zamanda çok ama çok şey olabiliyor anda böyle. Çok şey oluyor böyle anda. Peki ne oluyor? İşte o anda kişinin gözünden kalbiden perde kaldırılıyor muhtemelen. Daha doğrusu insan dünyayı artık bulanıp görmeye başlıyor. Öbür alemi Aşık net görmeye başlıyor. Böylece. Mesela çok ağır kişi artık yarı komada gelin gelin geçiyor böyle. Aygün bir halde. Tabi bunu işi de zor biraz. Ne deniyor bunu Arapçada? Sekirat-ı Mevd diyor. Sekirat-ı Mevd. Sekirat, sekir yani bir nevi sarhoşluk halı gibi. Böylece. Yani beyin karışmış, can vurmuş, damarlar can çekilmeye başlıyor hararet, sıkıntı, darlık içerisinde muazzam bir şey böylece, hal geliyor. Kişi o anda artık yakınına görmüyor o Kişi o anda en canlarına geçiyor anda herkes ona can derdine düşüyor. Peki ne oluyor o anda? İşte o anda eğer bu kişi Rabbim Allah demiş. Cilalıyor. Kişi bu sürende sadık doğru ise Allah Rab diye bağlanmışsa bu kişi müstakim olmuşsa, yani Allah yolunda yürümüşse o anda en ümitsiz bir anında böyle artık ciğerleri yanar ağzı kurur dili kurur muhteremler artık gözü pek seçemez böyle, hırlama haline başlar, işinden muazzam terleme, sıkıntı hararet olurken hemen onun bulunduğu yere bir grup rahmet melekleri gelirler böyle. Ve ehli keşif yani evliullah bunları onda görürler melekleri melekler genelde insan şeklinde gelirler onda böyle. Melekler onda insan şeklinde gelirler ama nasıl insan? Çok nurulu böyle sevimli, sempatik, uysal. Ölüm hali olan kişi onları görünce işte bir rahatlık gelir efendim. bir rahatlık gelir efendim. O kadar nurlu, o kadar sevimli, o kadar sempatik bir insanlar insan şeklinde gelirler. Ne yapar melekler? O anda işte bu kişiye tövbeyi hep beraber söylerler kendilerine böyle. Estağfurullah azim de tövbe Ondan sonra kelime ve Kevide başlarlar melek. beraber başlarlar. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Öyle bir hava olur ki, öyle bir hava oluşur ki o anda ruhsali bir hava oluşur. O kişinin ruhu o zikrullahtan, meleklerin nurundan o kişinin ruhu muazzam azam tad alır böyle. Fizz alır böyle şey. Ki şu andaki sıkıntısı unutur. O arar gider böyle. Ağzın kuruması gider kişi anında böyle. O zikrullah ile haber. O kişi de diliyle anında söyleyemese bile kişi böyle kalbiyle ona anında başar başlar. Ve tabi anda kişinin bir de korkusu vardır. kişi anda bir de korkusu vardır. Acaba imanı kurtarabilecek mi? Acaba ne edecek? İşte onun anında müjde verirler. Bir. İkincisi kişi bir de kabrine konduğu zaman o kabre konuş da konma hali o an çok enteresan bir an böyle ya, duygusal bir andı. Kişi böyle kabre konması. İnsan aynı insan. İnsan ölmüyor ki. Ruh. Yani gören işiden korkan, hüzün duyan, kıvanç duyan ruh böyle. Aynı ruh benişi. Beden bir şey yok. Etkinlik yıllar. Al birbirini değiş. Al başka birbirini tak. Fark etmiyor ki. Kalbini değiş. Başka bir kalbini böyle fark etmiyor ki. Hiç kolu kesilmiş, atılmış. imkansız kol takılsa. Hiç fark etmez böyle şey. Hatta mesela tıp gelirse de tıp gelirse de tabi olmayacak başka da olsa mesela bir insana büyük bir kuşun kanatları takılsa kol yerine kişi uçsa bile ama aynı insan var. Ruh değişmiyor çünkü. İşte kişinin kabre konduğu an böyle şey. Aynı insan böyle. Kişi o anda hepsini böyle görüyor, biliyor. Kabre konduğu an böyle. Tab üzeri toprakta tahta diziliyor. Üzeri toprakla örtülüyor. Ama ruha ruha toprak, tahta engel olmuyor görüşüne. Nasıl bazı ışınlar ki kimin içine girebiliyor? ...vetonuna karşıya geçebiliyor ışınlar. Ruh... ...tabii ışınların çok da ötesinde. Çünkü ışınlar madde hali... ...atomlarla gelen şeyler böylece. Ruh maddesi olduğu için... ...melektere gibi ruh daha şeffaf. böyle. Toprak atı üzerine. Ama ruha engel olmuyor. Şeffaf. Sanki cam gibi oluyor toprak ruh için. Ruh tabi bu anda... ...gidenleri görüyor. Üzerine toprak atıları da görüyor. Okyanı görüyor güleni görüyor, konuşanı görüyor ve onlara gidip akalandıktan da bakıyor, onlara bakıyor böyle işte. i̇şte o andaki en korkulu an böyle. Yani başka hayata geçiş, başka aleme geçiş, yani Tabi aslında melekler gelecekler, ayrı sor, sorun gelecekler. İşte o anda yine o kişinin kabine bir grup rahmet merakisi geliyor ona böyle en korktuğu anda, yalnız kaldığı anda her dağılıp gidiyor özellikle kardeşler. Hele ikinden sonra gömülenler daha da mahsur oluyorlar muhtemelenler. Gerçi imanları için ışık fark etmiyor ama daha mahsur oluyor onlar. oluyorlar. İşte şu anda aynı melekler, rahmet melekleri deniliyor bunlara. O sevimli melekler, onurlu melekler o sempatik melekler uyumlu melekler kabedeleri çeviriyorlar şey. Çeviriyorlar. Kişi bakıyor elhamdülillah yalnız değil berleşe. Evet oğlu gitti, Kardeşi gitti, komşu gitti. Kalsın ne yapacak? adamda? Kalsın ne avucak? Bir şey yapamaz berleşe. Işte. Melekler geliyorlar. Tabi buna korkma diyorlar işte. Ayet okuyacağım sonra inşallah. Üçün üstü kabirden kalkış anı yani kıyamet olayından sonra tabii kıyamet olayında bütün canlar ölecek yer gökten düzenini değişecek dünya başka dünya olacak yani hem vasfen hem aslen yani aslen kimyası olarak dünyanın maddesi değil başka madde dönüşecek vasfen de fizisi olarak dünya başka dünya olacak Dağ kalmayacak, deniz kalmayacak. Ve bu dünya çok ama çok büyüyecek bu dünya. Muazzam dünya büyüyecek. Göktür başka maddeler dönüşecek de başka alacaklar. Ondan sonra ikinci sur üfrünce bir sarsızlığıyla beraber yine insanların bedelinde buluşacak. Ana karında bizi yaratan güzel Mevlamız bizim onu yaratacak muhtemel. Allah yeni üzerine ortaya koyacak, yüle koyacak evet. ve bizim bedenlerimiz ana karında oluştuğu gibi yer altında oluşacak, Su üfürünce her ruh gelecek, bedene gelecek o tarafından. Kabirden kalkış, işte ne deniyor, deniyor buna? Fezai Ekber, Feza Ekber. En korkulu gün, en korkunç gün böylece, o an böylece, kabirden kalkış. Hatta kabir azabını çekmeti olan kafirler bile ki o kadar zor kabir azabı, dehşetli kabir azabı ama kabirden kalkış sur üfürülüyor böyle. Dünya başka dünya olmuş, gökten üzerine değişmiş, güneş hemen yakıyor böyle şey. Maaşları gören kişiler ne diyecekler? Mesela, men membe asrına mimmer kadina bakacaklar. Membe ve asrına, mimmer bize bizi kalbimizden kim kaldırdı? Ne rahatlık orada diyecekler böyle Onda şey. Ondan bir cevap verilecek. Azâ. Ma ve aderrahman ve sadakal mürselûn. İşte Rahm'ı Allah'ın vaad ettiği günün işte bak, kalbeden kalkış günü, hesap günü, mahşer günü. Bütün peygamberler bunu anlatılar Ondan sonra hak sadık çıktı bu şekilde. Kardeşe. İşte kabirden kalkış anı nefsi nefsi muhteremler. Hatta anda o anda peygamberler bile peygamberler bile biri hariç o anda ümmetini o anda düşünemeyecek. O gün dehşetinden korkusundan. bir Nefsi nefsi olacak. İşte kim dünyada Allah Rabbim demişleri Câlühü baştab edilmemiş bir Allah birmiş bir, yürümüş, bir yürümüş, Allah yolda yürümüşse yine işte o anda kabirden kalkış anında yine onların o kişinin etrafına bir grup melek gelecek gelecek. Peki. Melekler ne diyecekti o kişilere? İnşallah bize girile inşallah tabi İnşallah bu dua ederim Ramazan inşallah. Ella te bak en ile bu da geliyor. Bunu sakin tabi ama idgam ediliyor. Ella okuyor. Aslında enla yine burada harfje vardır. Bir endir aslında. Yani melekler şu sözü söylemesi için geliyorlar ki. Ela tekhafu korkmayın sakına korkma çünkü o an korkunç an böyle. bir ölümanı kişi anda korkuyor nereye gidecek başkalemde gidecek ikincisi kabre kondu kişi korkuyor üçüncüsü en müthişi en deşitizdi karnın kalkış önce ne diyorlar ela tekhafu korkmayınız sen korkmayınız korku yani geleceğinizden korkmayınız ve geçmişten dolayı da hüzün duymayınız. Yani eyvah dünya aldanmışım, yandım, hayatım boş geçmiş demeyin. Yani sizin dünyanız elhamdan dolu dolu geçti elhamdan böyle. İmanlı geçti, inançlı gençli, bilinçli geçti, ibadete geçti, İslam'a sarıldığınız, Kur'an'a sarıldığınız, ömür boş harcamadığınız bak. İki şey var şey. Bir, korkmayın gelecekten korkmayınız. İkincisi, hüzün duymayınız geçmişinizden. Ve ebeşiru bin cennet. Ve ebeşiru ve sevinin. Yani müjde veriyorlar bunlara. Ferahlanın, sevinin. Gayet rahatlayın artık böyle. Hızra gelin. Ne gele? Bin cennetilleti Kuntum tu adımak. Bir cennet illeti, o öyle bir cennet ile sevinin ki, yani var cennet varacağınız yer. Kuntum tu adım, dünyada size vaat olunan cennet var ya, yani vaad olunan cennet. Allah'ın kitabı ile size vaad ettiği cennet, iş i̇şte o sizin de gireceksiniz, sevinin. Şimdi mutfa kardeşlerim. Halk arasında bir yanlış inanç var. Epey yaygın da böyle. Biraz da bu tasavvufi yönünde. Ne diyor bazıları? İşte bir kişi eğer birine bağlanmazsa ona kimse yardım etmez. Ölürken de yalnız kalacak. Kabirde kimse yardım etmez. Mahşer öpeci Efendim işte birine bağlanırsa balandığı işte mürşidi ona yardım edecek. Bu yanlış muhteremler, yanlış inanç, el-üsünnete ters bir inanç bu şekilde belirir. Haş olur mu böyle bir şey belirir? Bir kişi konuk erim yaşayacak, Allah'ın yerine getirecek, imanı kamil olacak, bilinçli inanacak. Kişi Resulullah'ın sünneti yapışacak, bunu yapacak. Ama bir yere bağlanmadığı için de bu terk olunacak. Haşa, baş boş kalacak böylece. Kimse onu kurtarmayacak. Olur muhteremdir? Olur mu öyle bir şey böyle? Haşa, Allah'ın kitabı Peygamber Süyü'nde yetersiz mi yani böylece? Yetersiz mi bunlar bu şekilde böylece? İşte bakınız, okudum ayeti kerime, Fussel Suresi'nde, ayet 30 ayetinde, ki bak Mevla'm buyuruyor, mesela, allah Teala bizlere buyuruyor, kim ki kim ki erkek kadın önce imanlık olgunlaştıracak Rabbim Allah diyecek başrab edinmeyecek kişilere putlaştırmayacak Allah'ımı bırakıp başvurup gitmeyecek sonra müstakim olacak İslam yaşayacak kim bunu yaparsa bir yere bağlı olsun olmasın nasıl olsun olsun bu kişiyi öleceği zamanda bu kişi kabrine konduğu zamanda yine bu kişi bu kişiler kabirinden kalkacağı zamanda mahşeye kalkacağı zamanda bunların başına bir grup melek gelecek hem de rahmet melektirine girecek sevimli, nurlu sempatik, güler yüzlü böyle uyumlu insanlar bütünleşen melektere gelecekler, bunlara yardım edecekler, bunlara müjde verecekler. Bir kişi ölüm halindeyken, o kişinin yanına, bu şekilde melektere geldiği zaman, oraya şeytanlar sokulamazlar Sokulamazlar Sokulamazlar. O kişi şeytan zarar veremez. Bir kişi kabrine konduğu zamanda, yanına bu mekteğe geldiği zaman sual melekleri mülkenle soru sorarken de ne yapacak? Bu meleklere yardım edecekler muhteremler. Yine bu kişi kalbinden kalkacağı zamanda meleklere gelecekler azışa gelecekler. Bunun için böyle bir yanlış inanç çok din açısından tehlikelidir böyle şey. Yani bir yere bağlanmayan haşa ona Allah yardım etmeyecek ona Peygamber yardım etmeyecek o başıboş başı kalacak yalnız bir şeydir böyle yine bunun bir sakınışı daha var tabi bunu yapan cahiller yani avam dediğimiz alt tabakaları böyle yani bir yere bağlanan kişi ne yapıyor efendim işte efendim beni kurtaracak son beşine bana gelecek imanımı kurtaracak kabirde gelecek şu bu gelecek bu şekilde ne yapıyor korkuyu atıyor böylece. Yani sayın kesin olarak kurtaraca bakıyor. Halbuki yine ehl-i sünnet ve cemaat inancına göre her insanın ort olması gerekiyor. Ben hav vereceğim. Korku bir tanesi olacak böylece. Eğer bir insan işte beni şu kurtaracak diye kesin ona güvenirim. Korkuyu atarsa bu inanç açısına alakasın durumu tehlikeli olmalıdır. İman tehlikeli geliyor bu şekilde böylece. Sonra şunu da arzaya muhtemelen kardeşlerim bir kişi bir yere bağlamakla onu o kişi kurtarır diye dinimizde böyle bir kanıt yok muhtemelen böylece. Bu hak arasında bir şeydir böyle ağım tabakasında böyle bir kaynak kanıt yok böyle. Hiçbir kaynağa dayanmayan mı sözü bu şekilde böyle. Dur bu şekilde böylece sonra haber de olmaz ama. Bir gün Peygamber Aleyhisselam maddeleri Cennet-i Bekya yani Medine Mezarına gitti Peygamberimiz. Yanında birkaç sahabesi var. Bakti Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir mezar yeni gömlen bir mevtaım yeni bir mezar var. Peygamber sordu Peygamber Allah Rüzzül Haṭemiyā, soru sahabelere. Kim bu? Kim öldü yakında? Yarısır Allah işte meşte bir kadın var diye böyle. Hiç meşin çıkmazdı böyle. meşlerin kuş böyle. Meşler süpürü, temizler, ibadet diye o kadın öldü. İşte evet öldü kadın. Peygamber neyi bahane verdiniz Peygamber burada? Bakın müttelimler, Peygamberimiz hayatta Medine'de. O peygamberin en sevdiği sahiblerine bir kadın ölüyor. peygamberin bundan haberi olmuyor mu? Olmaz ki böylece. Ancak Allah şeyi bilen böylece. O böylece. Efendim işte beni şeyim kurtaracak haberi de olmaz ki bu böylece. Her şey bilen Allah'ı buyup Allah tezahür bu şekilde böylece. Bu için inan açısından inşallah önce düzenlemiz gerekiyor böylece. gerekiyor. Çünkü inançta ne vardır? Beynine hafi ve reja vardır. Korku, ümit arasında olacak kişi böyle. Tam ortada ince olacak böyle. Hasta dengede olacak kişi böyle Korkacak kişiye ya imanımı kurtaramazsam öyle son nefese kadar insan her şeyi insan değişiyor böylece. ya kabirinde cevap veremezsem, ya mahşer işin durum kötü olursa korkacak ama Ümidini yitirmeyecek ama böyle bir şey. arası olacak kişi bir şey. Melekler onlara da şunu söyleyecekler şimdi. Önce tabi korkmayayım. Önce korkun giderilmesi demek. Zaten korkan ruhtur mu denemler. halinde korkan ruhtur. Kabirde korkan ruhtur. Tabii mahşerde ruh eden bir şey Ama önce kişiden korkunun giderilmesi gerekiyor orada böyle. Artık geçmiş. Nahnü evliyekler dünya. Nahnü diyecekler melekler bizler. Bak, nahnü buna çoğu süresi geliyor. Bizler evliya hüküm sizin evliyanız yani veliniziz, dostunuz yardımcınızınız. Fil dünya ve fil ahire. Dünyada da ahirete de baktığında. Yani dünyada yaşarken de yaşantınızda kabirde, de, ahirette de sizin biz veliniz. Yani velil umur işiniz üzerine alan sizin yardım dostunuz olacaklar. Her insanın kalbinde kalbin sağ kapanda bir melek vardır Herkes her insan Yine her insanın kalbinin sol kapağında da bir şeytan vardır, vardır muhtemelenler. Yani kişi, menekle şeytanın kalp, kalp şeytan meleğin arasında kalmeler vardır. Bütün mesele de kalpte muhtemelenler. Evet akıl var ama insanda, irade akıl beyinde ama iş ama kalpte gönülde, gönülde ben. Mesela bazı kişi bir işi yapacak. Akıl onu kabul etmez. Hayır böyle olması gerekiyor. Ne diyor? Elmediği böyle, böyle. Böyle, böyle diyor. İle bunu istiyor. Böyle gönlün böyle istiyor böyle Özellikle bu konu anlamamız için genç kızlarda, erkeklerde olay daha açıkça belirebilir. Mesela bir genç kızı belki daha güzel yaşantı verecek kendisine, istikbar verecek kişiler talip verdi kendisine ama da daha aşağısına gider o böylece. Neden? Efendim işte gönlüm böyle işliyor böyle bakımda. Yani aklı ile öbürleri daha haklı. Yani geleceğe daha parlak öbürleriyle ama gönlünü aşamam yani. kalbi aşamaz böyle İşte insanın kalbinde ki kalb işteki duyuyor gönül denir. İşte insanın gönlü gönlü Nerede? şeytanla meleğin arasında. Melek ilham verir devamlı hep iyiliği güzelliği böyle. inancında imanında, ibadetinde böyle nurlar vermeye çalıştırır. Kişiyi iyiye çekilmeye çalıştırır. Şeytan da hep kötülükleri ve vesile vermeye çalıştırır. Gönül hangisine meylederse o tarafa da yatar gönül önemli girer Allah korusun böyle. Peki insan buna suçu var mı? Var mı? Var böylece. Eğer bir insanın kalbi temizse, kalbi şeffafsa, kişi güzel ahlak sahibi ise, o kişinin gönlü melekle uyum sağlar, şeytanla uyum sağlayamaz mı? Bu her zaman hayatta bunu yaşarız. Her sayede bunu yaşarız bence. Bu kalp aleminde böyle olduğu gibi... ...dışıda bu bu şekildedir bence. Görevi icabı... ...başka bir vilayet... ...uzak bir vilayete... ...tayir edilen bir memur. Derler. Ne haber gitti yabancı yerde... ...kendi nasıl inan yaşantısı neyse... ...öylesini bulur... ...onunla arkadaş olur... Onla uyum sağlayabilir böylece. Bir alkollük, rüşvetçi, asabi, ahlaksız, namazsız bir kişi başka bir yere tayin edilir. Böyle. Gidip de orada Allah'ın seri kullana uyum sağlayamaz ki muhtemelen efendim. Onları, onları bulur, onlarla bütünleştir, arkadaş olur, samimi olma ihtiyacımız. Ama Allah'ın sevgili bir kulu da Allah'ın salih kolu, inanıcız yerinde elhamdülillah, birinci yerinde, şuuru yerinde, alnı secde gören kişi, Allah'tan korkan kişiden o da yabancı yere gidince, o da ahlaksız uyum Ve Ahlaksızı görünce karşıdan onun gülünü onu sevmez. Onu say sevmez bu şekilde böylece. Hatta buyuruyor yere peygamberimize mazeretir, bir Mecliste, yani bir toplantı yerinde, bir tabi ev olsun, açık dışarıda olsun, bir toplantı yerinde, grup içerisinde yüz kişi bulunsa, bu yüz kişinin doksan dokuzu münafık olsa, yani sabuk olsa, ahlaksız olsa, işlerinde tek kişi Allah'ın sali kulu olsa, yine Allah'ın böyle güzel sali kulu o topluma geldiği zaman, doksan dokuz kişiden hoşlanmaz onlara uyum sağlayamaz gönlü bir kişiden seçer ona yaklaştır uyumu sağlar böylece yine bir toplumda yüz gibi bir toplumda 99'u iyi kişi olsa işte tek bir münafık olsa sapık olsa başka bir yabancısa buraya gelince o da 99 iyi kişi uyum sağlayamaz bir sapığı sağlar mı? İşte aynen gönülde bu şekilde muhtemelen. Bu şekilde kardeşler. Bu için kalp temizliği önemli muhtemelen der. Kalbi imanın girmesi, kalp Allah-u Teala zikretmesi, kalbin gafil olmaması, namaz karken de o namazı kalbin de kılması böyle. Bilinçli olması, huşri olması. Eğer kişinin böyle kalbi gönüle temiz olursa, imanın nuru kalbine girmişse o kişinin gönlü kesinlikle şeytanla uyum sağlayamaz. Melek uyum sağlar. İşte melekler bunu diyorlar onlara böylece. Kimlere? Allah inanan, Rabbim Allah diyenlere, sonra Allah yolunda yürüyenlere bunu diyorlar. Bizler dünyada da sizin dostunuzduk. Biri niştik, yardımcınızdık. İlham verdik sizlere. Artı beraberiz, beraberiz. Ve lekün fiha. Bak şimdi müjdeye bak müteammil. Mevlam nasip et bize erişal bu şekilde. Ve leküm sinicin var. Fiha orada nerede? O işte vaat olunan cennette. Ne var cennette? Ma bak ma. bakma. İsmevesel anlamında. O cennette öyle şeyler, öyle şeyler var ki, teştehi en füsüküm, Bak, Teştehi en füsüküm. Nefsiniz ne iştah ediyor, ne istiyor böyle? Nasıl yaşantı istiyor, nasıl hayat istiyor böyle? Ölüm istemiyor mu nefis? Ölümsüz hayat böyle. Nefis yaşlık istemiyor, yaşlılık yok. Söyledi, gençlik, zindelik, sağlık. Yani nefis nasıl istiyorsa hiç cennetli olur muhtemelen. Yani nasıl ki Rabbim ana karnındaki hayat koşulları Mevlam ona göre yaratmıyor Yine yani Mevlam dünya Mevlam ona göre yaratmış, hayat yaratmış böylece. Ama insanın nefis dünyanın olamıyor tabi. Yani insan bir kişiye dayı bu dünyanın teftatı edemez. Dünyadaki tatminsizdir muhtemelen. Tatminsizdir. İnsan bir şey yapayım der. Koş onu yapar. Üç gün sonra hayır gene bunalım ya sıkıntı olmadı. Yani tatminsizlik işte. Bunun için günahlar da sınıf tanımaz muhtemelen. Günah günah çeker böyle. Neden? tatminsizlikten dolayı böyle. Faküle bir silahla başlar böyle. Bir çeker on böyle. Erkekin ben de böylece. Tabii şimdi kıza da aynı şey yapıyorlar tabi böylece. Duman da bir şey arar Önce Bence hoşçakalık derken o ikotlarda bir bağımlılık hali başlar. Ona bir şey kalma falan başlar. Ama sara ayırgen tatlı olmaz böyle şey. Diğer işte bir bira böyle hafif derler. Derken daha koyusuna, uyuşurasına, şu suna, bu suna e, işte kız arkadaşı böyle gayri tabii. Haram şekiller böyle i̇şte, kız arkadaşça şey derken böyle. işte arkadaş konuşma derken böylece, Gider gider daha muhtelemder. Tabii sonra cinsen sapıklığa gider, bir alkolcuya gider böyle o gider öyle şey. Ama cennet öyle bir motor evde. Cennet diye böyle şey. İnsanın nefsi nasıl yaşaymış diyor. Olar cennete böyle. Rahat, huzur, kardeşlik. Gecesi yok, kışı yok, kar yok, soğuk yok. Aşır ısısı yok. Yaşlanmak yok. Hep genç, zindelik, çalışmak yok cennette. Cennette kanı koyucu yok cennette yasa yok cennette dere yok cennette hepadece. Zabt oku cennette hepale. Suç yok cennette hepale. Cennette namaz öcenler orada. Cennet yaşam yeri hepadece. Yaşama yer cennet. Ve fiha ma teddu. Ve da ne isterseniz hep cennette var Yani nefis tatmin oluyor daha da başkanı isterseniz bu da nedir? Tabi ruh isteği bu da. Yani cemalullah, aşkullah, cezbi ilahi, mani feyizler elhamdülillah cennette hem bedensel yapılar tatmin olacak, insanın isteklere tatmin olacak, hem insan ruhsal yönünde tatmin olacak ben de Ve öyle inşallah nasip etsin cümlemize muhterenler cennet-i ve nasip etsin inşallah tabi ucuza değil cennet yani böyle yani yaptığım yer olmazlar bu da böyle yani. bence bu bunun için şu kısa dünya hayatımızda inşallah ömrümüzü boşa harcamayalım geçici dünya görüntüsü aldanmayalım böyle çevremizde geçici görüntü bizde şu bedens yapımızda bu da geçici görüntü mutlaramlar, beden tabelisi. Mesela bundan 50 yıl önce ya daha fazla önce yaşayan bir kişi, ünlü kişi, gidip açılan mezarı, ne var mezarında? Hiç toprak, toprak tabelisi. Oysa o kişi 50 yıl önce, 100 yıl önce, 200 yıl önce kişi. Dünyaya üm veren belki bir kraldı, imparator değildi, belki diktatör belki cevap veriyor. etrafına böyle... İşte malı, mülkü, şu su, bu su, etkisi, olan kişi. Ama malı da geçici, der. O kişinin bedensel yapısı da geçici verdi der. şey. Bak, eşi der. Yani açalım bakalım mezarını. Ne var mezarında? hiçbir şey, hiç kemiklerle çürümüş, toprak maddelerine dönüşmüş, dönüş muhteremler. İşte dünyada her şey bu şekilde, her şey dünyada geçici görüntüler, çiçekler, ağaçlar, dağlar, taşlar, böyle. insanlar, dostlar, mal, mülk, eşyalar, hep bunlar geçici görüntüler, tabi akıllı kişi bunlara aldanmaz muhtemelenler. Muhtemel. Yine bir şeyin sözü bitiremişti Allah. Ebu Hayan Hazretleri az evvel söylemiş, bahsetmiştim ondan. Hazreti Vesel Karaniye şöyle diyor aynı zamanlar. ya ve istiyor. Bana diyor bir nasihata bulun da onu unutmayayım öyle ayrılalım diyor. Ona şöyle diyor sen Allah'ı biliyor musun? Tanıyoruz Allah Teala'ya. Yani bilinçli inançlı mı Allah'a karşı? E Allah biliyorum. Yeterdi sana işte böyle. Allah biliyorsan Allah sana yeter diyor. böyle. Yeter diyor. Kişi duruyor. Hazre Ebu Hayyam. Biraz sonra ne olur. Biraz daha bulun. ayrılayım. Şöyle buyuruyor. Allah seni görüyor biliyor mu? Evet, görüyor biliyor. Yeter diyor. Başkaları seni bilmese de yeter diyor. Allah seni seviyorsa başkaları sevmesi yeter bak Yani Allah seni görüyor biliyor. Allah seni seviyorsa yeter bir Bu için benim sevgili muhterem kardeşlerim böyle için. Tabi hepimiz ne yaparsak kendimize muhterem der. Kendimize Kendimize efendim. Şey. O mezara konduğumuz zaman Teneşirde yıkanırken Bakacağız kim bizi yıkıyor böyle şey. Yıkanıyor muhtemelen Teneşirde. Yıkanıyoruz efendim. Şey. Sonra o kefeni giyerken Bakacağız böyle. Aynen göre böyle. şey. Kimler o gömlek, Son gömle bize giydiriyorlar kefeni. Sonra tabuta Konacağız efendim. Tabuta efendim sırt üstü böylece. aynı insan amele. Aynı görüş, aynı akrepsi aynı, değişmiyor. İnsan aynı insan bence. Organ değiştir, değişir, hücre değişir, beden de ama kişi değişmiyor, değişemez. Değişmiyor aynı kişi kişi ve tabut Yatıyor bence. Yatıyor Sonra kişi evinden çıkışı evden çıkışı bence. Tabi kişi olduğu gibi görüyor bence. Böyle. Ki o evi almak için o evi yapmak için kim bilir zavallı ne kadar koştu. Ne kadar koştu belli. Belki namazı da kazaya kaldı. Namazını kaçırdı. Belki yalan da söyledi. Aram da belki karışırdı. O evini yaparken zavallı. Evini alırken, para kazanırken. Sonra evine eşya alırken. Nasıl zavallı çırpını zavallı. Tahsitte, senette, çekti. Şunlarla, bunlarla nasıl yırpını zavallı bence. Sonra araba alırken beneciye elbis alırken ama ne oldu bakın mutlaram kardeşler hepimiz tabii o diyecek beneciye ne yapacağız kişi hepsinden soyutlanıyor böylece. insan nasıl dünya çıplak doğum geliyor insan yine çıplak gidiyor ne var ki nasıl ki doğan şöyle bir kumda sarıyorlarsa öyle de kafen sarılıyor yani isim değişiyor kumda kefen oluyor beneciye dünya yeni gelen bebeğin Nesi var? Hiçbir şey yok derimde. Dünyası sıfır böyle Bir ilmisi yok çocuğum böyle şey. hiç ama hiçbir şey yok çocuğum böylece. İnsan dünyaya öyle geliyor. İnsan şu anda yine aynı duruma geliyor. Her şey insan böyle soğutlanıyor. İnsana bir şey kalmıyor. Bu defa insanın kundağı değil de kişiyi böyle kefene sarıyorlar. Bebe esten Beşik olurdu. Beşik de da böyle. Çocuklara böyle. Koyarlar da. Şimdi de ne oluyor? Beşik yerine kişi tabuta konuyor. Tabuta konuyor kişi böylece. Sonra ne oluyor? Omuzlanıyor. Kişi böyle mı Bakıyor böyle. Evine bakıyor. Eşine bakıyor. çocuğuna bakıyor. Şeyine bakıyor. Fakat kabrin de kabrinde görüyor ama kişi de, evinden. Kabrinde görüyor böyle. Açılan kabret onu bekliyor. Oraya girecek Gelecek bir de oraya ne götürüne bakıyor Oraya ne götürebiliyor? Oraya dolar gitmiyor teremler gitmiyor oraya bela. Altın gümüş gitmiyor. Evinden bir gitmiyor. Kolzu kanepesi gitmiyor ki oraya bela. Gitmiyor oraya beyle. Ne götürye bir acaba imanı amine salihi. Onun bütün serveti o işte bela. Götürebiliyorsa. Her insandan buradan bu kanaldan geçiş istemede. Yani kişi ne olursa olsun. Dünyanın Süveçlilerin başkanı olsun. Dünyanın en büyük ordusunun başkomutanı olsun. Herkes de Allah'ın koyduğu bu kurallar içinden geçiyor. Herkes de bunlara böyle tek tek yaşıyor. Herkes eceşebetin işiyor. İşte bunun için inşallah Taala benim sevgili kardeşlerim Bizimce dua edelim beraberimiz. Allah yardım etsin cümlemize muhterem efendim. Aldanmayalım şu dünyaya inşallah. Aldanmayım inşallah Taala. Önce Allah bizim Rabbimizdir. Onu Rabb bilelim. Ona bağlanalım. Onun emrine bağlanalım. O birdir. Mülk onun. Genece bak. Mülk onun. Sonra ona kulluk edelim ederiz. Ne biliyorsun yapalım iş yapalım inşallah böyle. İnşallah biz de mete gelirler müjde böyle son nefesimizde lilladara fatiha.